Selamun aleyküm sevgili kadişem. Yine beraberiz, beraber inşallah Kur'an-ı Kerim'den 80 ve 86. ayetleri, Bakara suresi 86, 80 ve 86'yı beraber okuyacağız. Anlamaya çalışacağız inşallah. Hocamızdan önce dinleyelim. Bela men kesebe céu Ben inna a'taynu s-salata wa at-zakah thumma tawannaytum minkum ba'antu ma ridun evet salatlar lazım şimdi okuduğumuz ayet kelimeye bakalım bu Bela, belaimda belamen keseme seyi eten <gülüyor> kim bu e, kötülük yaptı ise ve a bihi bir hat yaıyorhu <gülüyor> eğer o kötülü çepe çevre kendisini kuşatmış ise feulâki ashabunnar <gülüyor> Bunlar cehennemlik olanlardır. Sağı solu her tarafı kötülükle döşenmiş ve bununla mutlu ise böyle bir mutluk yolunu seçmiş ise kötü yolu yani efendim işte o zaman bu nardır hun fiha ghalidun 80. ayet okuyoruz orada kalıcı sürekli ve devamlı kalacaktır. <gülüyor> Sonraki ayet <-i> kelime de <gülüyor> Velldine amenu ve amilussalihati. İman eden ve ameli salih işleyen. Ameli salih önceden de söylediğimiz gibi manası hem dünyevi iyi işler hem de ahirete sevap bakımında yararlı olan e, Allah rızası için toplumun menfaatına, ibadetten ahlaka kadar sosyal her bölümde yapılan Allah rızası için yapılan güzel işler, iyi işler. Bu şekilde imandan sonra ameli salih yapanlar ulaike ashabul cenne cennetin ashabı bunlardır. Cennete kim gider sorusuna Iman ve ameli salih sahibi insanlar. Cevap veriyor. Yukarıda Men kesebe seyyiyeten ve hatat bihi hati etuhu Hatası kendisini peçevre çevrelemiş ve de kötü yolu kendisine yol edinmiş olanlar. Kötü yoldan <gülüyor> pişman değiller. Ve etrafında da bütün kötü insanların olması ile meşhur ve bunu kendine yol edinmiş diğer insanlar da bu yola çeken insanlar bu şekilde bunların asabi cehennem eee asabun nar olduğunu ve orada da halit yani sürekli devamlı kalıcı olduğunu halit kelime de e, buyurmuş oldu. Bur burada konu bitiyor. Yani yeni bir konuya başlayacak. Yukarıdan beri anlattığı ayet kelimelerde de gördüğümüz gibi Yahudilerin bazı yanlışları düzeltilmeye çalışmıştı. Bunlardan bir kısmı biz ne yaparsak yapalım biz çok ayrıcalıklı bir ümmetiz, insanlarız, kavmiz ve bize cehenneme girsek bile birkaç gün ateş bize dokunur. Biz iyi insanlar olduğumuz için bize cehennem yani bizi cehennemle korkutma. biz böyle bir e, hayırlı bir topluluğuz ırk olarak farklı yaratıldık diyen gururlu bir halde iken onlara Allah-u Allah Teala ayet-i kerimede böyle cevap veriyor şimdi bundan sonrası da yine Musa 10 emir nedir nasıl on emirle ilgili neler buyurmuş İsrail oğluna onları e, on emirle hangi şeyler üzerine durmuş olduğunu göreceğiz Sonraki okuyacağımız ait kelimeler kerimelerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ekhazna misaka beni israile İsrail'in oğullarından misak almıştık, söz almıştık. İşte bu on emir bundan sonra sayılıyor. Şunları yapmanızı sizden istemiştik. La te'abudune illallahe İsa'nın oğullarından alınan söz birincisi ancak Allah'a kulluk edeceksiniz diye söz almıştık. Allah'a kulluğumuzun ancak Allah'a olması. Ve bil valideyni ihsane anne babaya da iyilikte bulunma iyi söz almıştık. Vezil zil kurba akrabayı gözetmeyi vel yetama yetimleri vel mesakine evsiz baksız yiyeceği olmayanları da gözetmelerini onlardan ahit almıştık. Ahdi misaka bağlamıştık. Onlar bu konuda bize söz vermişti. ve kulu linnasi husna insanlara da güzel konuşmayı, güzel tavsiye etmeyi söz almıştık. Ama bunu tutmadılar. Daha sonra anlatacağım. Onlar hep kendilerine güzellik istediler, başkalarının kötü olmasını. Onlar Allah'a bir başka şirk koşarak kulluk yapmayı, anne baba ve çevresine karşı bu görevleri ihmal ettiler. Başka ne istemiştik onlardan? Hatırlatıyor. Ve yaqimus salata ve atu'z zeka namazı kılmalarını, dost doğru kılmalarını ve zekatı vermelerini emretmiştik. Yahudilerde de zekat var, namaz var, komşu hakları var, anne baba iyi, iyi davranmak. Efendim, fakirlerin hakkı Bunların hepsini onlardan istemiştik. Sayarsak şöyle. Şu ana kadar 8 tanesini, 8 emri bu ayette görüyoruz. Summe tevelleytum illa qalila sonra çok azı dışında minkum sizden Çok azınız dışında çoğunuz tevelli ettiniz. Yani bu on emirden yüz çevirdiniz. Sizden alınan bu ahdi misaka uymadınız. Çok azınız müstesna. Ve entüm mûridûn Ve siz bu yaptığınız ahde e, geri döndünüz, yüz çevirdiniz. Buna hatırlamak da istemediniz. Sırt çevirdiniz. Evet sevgili kardeşim, bu ayetten sonra gelen ayet yani 83-84 daha sonraki ayetlerde de aynı konuyu anlattığı için bir bütünlük arz etmesi için İshak aleyhisselamın çocukları, torunları, soyundan gelenlerin on emir diye bildikleri, daha sonra Hristiyanlık'ta da aynen devam eden, dinimizde de bulunan e, dinin ortak tarafları itibariyle Allah'ın her peygamberden istediğini onların kavminden de istemiş olduğunu bu ayet-i kerime de e, görüyoruz. Daha sonraki ayet-i kerimeyi şimdi hocamızdan dinleyeceğiz. Onu da orada görmeye çalışalım inşallah. ku la ta kona dima ekum wala toxrijuuna toko Min diari kom sum ma wa to taşħdu أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون Evet. evet, Sadakallahu Nazim. 84. ayet-i kerimede Ve iz ekhazna misaqakum la tesfikune dimaaekum Yine sizden şunun da sözünü almıştık. Birbirinizin kanını dökmeyin. Sizler müminsiniz, birbirinizin kanı diğerinize haramdır. Kan dökmeyin, savaş yapmayın demiştik. وَلَا تُخْرِجُونَ اَمْتُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkelerinizden ihraç da etmeyin. Yani bir diğer zayıf olan insanları onları zorlayarak kenzi vatanlarından etmeyin. Summe iqraretum ve entum teş hedun. Sizler şahit idin. Siz vermiştiniz diyor. Yani sizler buna şahitsiniz. Bunu sizden bu 10 emir size geldiğini ve siz de bunu yapmak üzere ikrar eda bulunmuştunuz. Buna da içinizde şahit olanlarınız da var. Sümma entun bu söze rağmen yani 85. ayet kelimesi okuyoruz. Haula taqtuluna enfusekum ne söz aldıysanız tam tersini yaptınız diyor Cenab-ı. Birbirinize savaş açtınız. Nefisleri öldürdünüz ve tuhricuuna fariqam minkum min bir kısım insanları zayıfları ülkelerinden ettiniz, kovdunuz, uzaklaştırdınız. Harun aleyhim bil ismi vel oduven esir olan olanları size geldiklerinde onları ve sonra esir olarak geldiklerinde tufadu ve Mahaharramın aleykümhracun onları vatanlarından etmek onlara kötü muamele etmek size yasaklanmış iken siz bunları yaptınız ve düşmanlıkta günahta aşırı gittiniz ileri gittiniz Efe tu'minuna bi ba'zal kitabı ve tekfuruna bi ba'at Siz, Size gelen vahyin bir kısmına, işinize gelene inanıp, bir diğer kısmını işinize gelmediği için küfür mü edersiniz, tekfir mü edersiniz, inkar mı edersiniz, keşke bunlar olmasaydı, bu hoşunuza gitmiyor dersiniz diyor. Buna biçim imandır? Fema ceza men yef'al zalike minkum Sizden bunu kim yaparsa bunun cezası ancak اِلَّا خِزْيُنْ fil الْحَيَاتِ الدُّنْيَا dünya. dünya hayatında bir ızdırap ve azap dolu bir hayat kendilerine cezadır. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ Ahirette de en şiddetli azaba uğrayacak, uğratılacaklardır. Dünyada barış olmayan fitne ile bir hayat düptürü bir hayat ve de ahirette de eşeddel azap ile muamele görecek şiddetli azaba düçar olacaksınız. Vem Allahu bi gafilin amma Allah sizi ne için, neden ne yaptığınızı da biliyor. Allah haşa gafil değildir. şu anda halimdir, selimdir sizi gözetiyor. Ne yaptığınızı pekala biliyor. Ama zamanı gelince bu yanlışlarınızı sizden sorgulayacak diyor ayet-i kerimede. Son olarak konu bütünlüğü bakımından bir ayet kaldığı için onu da es geçmeyelim. Son ayeti de okuyalım. Bugünkü dersimizi böylece bitirmiş olalım. Birçok tefsirlere göre buraya kadar olan kısım, yani bu uzun ayete kadar olan kısımda 10 emir sayılmıştır. Şimdi bu son ayet kerimesi onları hesaba çeken bir ayet kelimedir Ve onların bu yanlışlarını e, sorgulayan bir ayet kerime. Ve son kısım, yani şimdi biraz sonra okutacağımız kısım o kısımda aynısını devam ettiriyor. Böylelikle bir başka konuya geçecek. Evet, onu da okutalım inşallah. Bismillah. Ulaikellezine işteravul hayatet dünya bil ahira İşte bunlar var ya bu söz verdikleri halde bu yanlış yolu tercih edenler Söz verdikleri halde on emiri yapmaya ikrar ettikler ikrar da verdikleri halde Bunlar neden bu yanlışı yaptılar, yanlış yola gittiler? Çünkü bunların ahiret hayatını tercih etme diye bir dertleri yoktu. Hep dünyayı ahirete tercih ediyorlardı. Ahiret gele dursun, biz hele bir dünyayı toplayalım diyorlardı. Ahiret tamam ama o zamana kadar şu dünyayı bir efendim, çevirelim, döndürelim, köşeye dönelim diye düşünüyorlardı. Onun için bu yanlışa gittiler. Ayet-i de dikkatinizi çekmek isterim. Demek ki insanın dünya hayatını, ahirete tercih etmesi zaman zaman insanın bildiği doğruların tersine, ona zıt bir iş ile meşgul olmasını o kendisine mübah gösteriyor. Şeytan böyle kandırıyor. Bu gerçeği de burada anlatmış oluyor. İşte bu onların hatasıydı. فَلَا يُقَفَّفْ عَنُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Onlardan hiçbir azap hafiflendirilmeyecek, Mahkeme-i Kübra'da hiçbir davranışların, çünkü burada çok bilinçli bir tercih var, yaptıklarından da pişmanlık yok. Onun için tahvif-i azap kendilerine yapılmayacak. وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ Hiçbir mahkeme-i kübra'da hiçbir hakim, hiçbir şefaatçi kendisine de şefaat ederek kurtaramayacak. Kimse ona yardıma gelse bile yardımı kabul etmez. olmayacak Neden? Çünkü burada çok bilinçli, yüksek bilinçli bir tercih ve bu bunca ikrara, bunca vermiş olduğu sözlere rağmen bu on emre riayet etmemiş olmaları, Allah'ın emirlerini önceden yapmak üzere söz verip daha sonra da dünyayı tercih ettikleri için onları sırt çevirdiler. Sanki bu sözü veren onlar değilmiş gibi. davrandılar İşte bunun cezası Mahkeme-i Kübra'da kendilerine kimsenin yardımı kabul olunmayan ve kimse tarafından kendisine bir şefaatçi bulamayacağı bir avukat olsa da asla onların hakkında bir tahfifi azaba yani azabın hafiflemesine yaramayacak bir azap. Kendilerini bekliyor diye haber vermekte. Sevgili Kadişemim, Tabii ki bu bir Kur'an-ı Kerim'in yüksek edebiyatının gereği hep model ve örneklerden, darb-ı meselelerden anlatma tarzı ve bu tarzda insanların da kabiliyetine göre özellikle yüzde doksanın örnek ve darb-ı meseleden çok daha güzel anlayacağı için bu örneklerle bize de bir şeyler demek istiyor. Bizi de bu konuda uyarıyor. Ve bizi düşünmeye davet ediyor. Bizlerden La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra Allah'ın emirlerine inandığımızı ve onu kabul ettiğimizi söyledikten sonra sanki bunu hiç dememiş gibi o ilahi emri duymamak, onun emrini yerine getirmemek, dünya tasası, düşüncesi, gailesi yüzünden ahireti unutmak, onu sanki gelmeyecek gibi dünyada yaşamak ve dünyayı tercih ederek yaşamanın ahirette bizim için bizim için de sonucu çok zor ve çetin olacağını hatırlamak için Cenab-ı Hak bu darbe meseli ve bize güzel bir efendim e, geçmişten örnek vererek İsrail'e İsrail'in efendim İshak Aleyhisselam'ın çocuklarına böyle böyle oldu. Siz de sakın bu şekilde davranmayın diye hatırlatma yapıyor. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak dünyada huzur, bereket ve bütün insanlığın barışı için bu okuduğumuz Kur'an'ı vesile kılsın. Kur'an'ı Rabbimizin ayetlerini vesile kılsın. Gerçek manada bütün dinlerin ne olduğu konusunda Kur'an'a kayıtsız, şartsız, önyargısız bir teslimiyet ile okur anlamaya gayret gösterirsek Allah'ın izniyle çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Esselamu Aleyküm sevgili kardeşlerim.